Kalbin mazbutiyeti de ahirete ve Allah'a bağlılığıyla ölçülür. Kim Allah'la ciddi münasebet içinde, Kur'an'ın yolunda ve Resul ü Ekrem'le münasebet içinde ise kalbi mazbut demektir. Ve canın üst üste muhlaklarını, müşküllerini, problemlerini halledecek de işte bu iç mazbutiyetine sahip olan kimselerdir. İç istikametine ulaşan kimseler,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 Allah'la münasebeti yönünden fert sır isen, gençken de öyle olacak, olgunken, olgunken de öyle olacak, yaşlıken de öyle olacak, kızken de öyle olacak, ihtiyarken, yaşlı kadınken de öyle olacak, öyle olacak ve hiçbir hayla hiçbir rahmete, berekete vesile olmayacaktır. Mükemmel fertler, mükemmel işleri çevirecek.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 kaybettiği şeylerin birkaç kat katını Allah kendisine lütfedeceğine inanmış kimseler halledeceklerdir. Dünyanın her sonbaharda solan dağ ve bahçesine mukabil, binlerce hazan mevsimi görse de tek yaprağa düşmeyen cennete gönül kaptırmışlar, halledecektir. Ayların güneşlerin grubede müfule edip gitmesine mukabil, bütün vatanlara mukabil batmayan, gitmeyen, uful etmeyen Allah'a gönül vermişler, halledeceklerdir. Allah'a inanmayan insanların memleketle millet sevgisi istikametinde idareyi i kelamlarına da itimat edilemez, Allah'a ve Resulullah'a inanmayanların, Kur'an'a bel bağlamayanların memleket adına getirecekleri bir hayırda bahis mevzu değildir. İç aydınlığına, iç derinliğine bağlıyoruz her herşeyi. Bize kadar itilâ devremizde mesela çeşitli varyantlardan yükselme imkânını bulmuş hep bu insanlarla yükselmişlerdir. Baş aşağı gidişte de aksine dünyaya bel bağlamalar müşahede edilmekte ve okumanın unutulduğu müşahede edilmektedir. Size bir iki tablo ars edeceğim. Abdurrahman bin Avf aşere-i mübeşşer Uhud'un kahramanlarından, bir uzun orada arızalı çıkarıp hayatı ondan sonra öyle yaşayanlardan, diyor ki Bedir'in tam bir yanan fırın haline geldiği kızıştığı esnada, henüz bıyıkları terlememiş sülün gibi iki delikanlı süzüldü yanıma geldi benim. İkisinin de bana diyecekleri bir şey vardı ama birbirlerinden saklıyorlardı. Sonra bunların adını öğreneceğiz ve tarihe de kaydolacaklar. Bunlar ya Amr bin Cemhun'un oğulları Maz Ma'viz veya Afrahatun'un oğlu ile Amr bin oğlu Maz Ma'viz. Yanıma sokuldu bana dedi ki: "Ammi arini aba cehl." Canım amcacım bana bu Cehil'i gösterir misin? Medineliydi bu delikanlı. On, on beş yaşındaydı bu delikanlı. Maze tesna ya Bune-i Yağolcu'nun ne yapacaksın bu Cehil'im? İşittim Mekke-i Mükerreme'de resul Ekrem'e eza edermiş, cefa Ben bugün ona haddini bildireceğim. O benim yanımdan uzaklaşırken öbürü kulağıma eğildi, benim aynı şeyi sordu. Birbirlerinden saklıyorlar ve bu şerefli vazifeyi tek başlarına yapmak istiyorlardır. Ebu Cehil o esnada topluluk içinde göründüm. parmağımı kaldırdım işte şu dedim oğlum, ben daha şu demeyi bitirmeden onlar orada peyda oluverdiler. Başına gözüne indirdikleri kılıç darbeleriyle de yere da bu Cehil'i. Biri kolunu kaybetmişti, koluna inen iklimenin kılıcı kolunu koparmıştı fakat sevinç içindeydi. Peygamberine kalkan, eli ve eli taşıyan boynu koparmıştım. Kendi kolu da gitmişti ama sevinç içindeydim. Bu duygu ruhuna işletilmiştim. Hz. Muhammed sevgisi damarlarında dolaşan kan haline gelmiştim. Yüce bir gönlü vardı. Derin bir his yapısına sahiptim. Belki bir başka yerde cesedini de bırakacak, orada gidecekti ama İçi ferîh ve fahurdu, çünkü bakî ve sermediği bir istikamette sarf edilmiştir. Emsalini Yermuk'ta görüyoruz. Yermuk, büyük ölüm kanının savaşıdır. Halid'in son dakikalarda gözünün önünden geçirip de, sinema o kare karşısına gelince, dur bir dakika seni seyredeyim, tatlı tatlı seyredeyim dedi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 Müminler henüz ellerini doğrultamadıkları bir dönemde 30 bin insanla 200 binin karşısına çıkılmıştı. Usta manevralarıyla kendisini cihana kabul ettiren, ve Batılı tarih yazarlarına Hannibal'in kapısına götürüp kumandanmış dilettiren Seyyid Nehalib bin Velid orduyu güzel tanzim etmiş. Yerleştirdiği insanları güzel yerleştirmiş. ve Müslümanlığın batıya doğru açılma savaşını veriyor. Elhâk o gün akşama kadar bu işi bir hakkın yerine getirdiler. Kabbas bin Eşim yerinden bir adım geriye atmadım. Biz Müslümanlığı tanıdığımızdan bugün hep ileriye adım attık diyordu. Yelmük'te Bizans ordusu karşısında geriye gitme olmaz diyordum. Elinde rivayete nazaran 20 tane kırıldı. Ve sesleniyordu etrafına, Allah yolunda doğranıp da yerinden bir adım geriye, geriye atmayacak adamam. Kılıç ve mızrak verecek yok mu diyordun? Tahidipni zeyt onun olduğu yerde kaldıklarını gördüler. Biz çemberi geldi onları sardı fakat bir adım geri atmadılar. Biraz sonra da Allah idbari ikvale çevirdi. Rüzgarlar tarafımıza nesmiye başladı. Yavaş yavaş o yüz binlik ordu yüz binini imarı meydanında bırakıp kaçacaktı. Ama bu birlik kimin önünde kaçıyordu?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 mandanirinden bir deryanın çaladığı hengamda, namazına koşan Mücahit, namaza koşmadan evvelleri de bıraktığı ayağını aramaya başlıyor. Ayak akşa kesilmişti o ancak akşam atından inerken farkına varıyordu. Bu nasıl iç Bu nasıl Allah'a merbutiyettir? Bu ne denlu bağlılıktır ki insan ayağını kaybeder de duymaz? İşte onlarla bizim aramızdaki büyük fark, onların Allah'a bağlılığıyla bizim aramızdaki fark, dünya ve hukubayı birbirinden böylesine ayıran bir cemaat, bu cemaat 200 binlik orduyu önüne katmıştırıyordum 100 bini meydanda dökülmüştü, öbürü de kaçıyordum. vardı artık yüz, Suriye'den ayrılırken yüzün içinde elini, yüzün içinde elini kaldırıyor. Elveda, elveda diyordu, Bir daha bunların önünde buraya dönmek mümkün değildir elveda diyor. Ebediyen Suriye'yi terk edip ayrılıyordum. Müslümanların o gün şehitlerinin sayısı ancak 3000'di. 3000 şehit vermişti yerinden oynamayan insanlar. Elinde kılıç ve mızrak kıran insanlar. Hayat istihkar eden insanlar. Ama Resul Ekrem'in yüce adının Bizans surlarında dalgalanmasını temin etmiş oluyorlardı. Antakya'daki minarelerde, Hamada Humus ve minarelerde Muhammedun Resulullah sesi yükseliyordu. O akşam minarelerde ezan okunurken, veya yükseklerde ezan okunurken, o yatsıda ezan okunurken, üstlerinin kanıyla sağda solda kendisine namazgâr arayan mücahitler. Rasul Ekrem'in adının bir merhale daha ileriye götürüldüğünün sevinciy ve huzuru içindeydiler. Bu duygu ve düşüncenin bize her şey getireceği kanaatindeyiz. Allah'a gönül vermişsin, Kur'an'a bel bağlamışsın, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'a teslim olmuşsun. Bize çok şey getireceği kanaatindeyiz ve bunun dışında da biz şu iki büklümbelimizi başka şeylerle doğrultmamız mümkün değildir. Onun için her şeyden evvel bütün dikkat, nazarımızı bir tek noktaya teksip etmek suretiyle hep orada işlemek, orada başlamak, ses ve solumuzu hep orada duyurmak lazım. O noktada neslimizin gönlünün mağmur edilmesi, onun iç yüceliğine, derinliğine ulaştırılması, hukubayı büyük görür hale gelmesi, bu onun karşısında dünya ve dünyaya ait istihkar eder hale gelmesin. Rabbim bu büyük kavgada mücadele eden insanımızın dizine dermanla kalbine fer versin. Üç hatırlık birikmenin neticesi ve bu ağır yük altından, bu hacaretli vaziyetle ve büyük mücadele ve mücadeleyi verebilir miyiz, veremeyiz mi? O'nun inayetiyle verebileceğimize inanıyoruz. Ondan medet ve inayet diliyor ve dileniyoruz. Bizi artık başkalarının kapısında dilenci olarak dolaşmadan, tesevvür ve tekeffüften halas eylesin. İç aydınlığına ulaştırsın. Bizi aziz eyleyeceği yola hidayet edip aziz eylesin. اَلَا in اَحْسَنَا الْكَلَامُ وَاَبْلٰهَا الْنِظَامِ كَلَامُ Kama kâle Allahu Tebârak ve Teâlâ fil kelâm ve ıza kür'e'l-Qur'ânu fâsitem'ûû lehvâ ansitûû lehâlle kumtul hamûûûûn. Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi hamdân kâminînâ kâma Aşhedu en la ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Rasûluhu'l-Nabiyyul فاضما لنبيه وتكريما لفقامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد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 وَعَنِ الْسَّحَابَةُ وَالتَّابِعِينَ الْاخْيَارِ مِنْهُ وَالْأَبْرَارِ وَسَلَّمَةَ السِّيمن كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الْحَشْرُ وَالْقَرَارِ وَحْرُنَا مَعْهُمُ الْتَّابِعِينَ الْاخْيَارِ مِنْهُ وَالْاَبْرَارِ İbadallah, Allah'ın kulları, tek ve müstesna vasf kulluk olan Allah'ın kulları, en aziz, en onurlu anı, secdedeki anı sayan Allah'ın kulları,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 ve nehyan il-fahşâi ve'l-münkeri ve'l-bögî. Ye'îzukum le'allekum her çeşidinden. Dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden. Telakkilerin asırların anlayışının değil. Resûl-ü'şşan ve sahibi Kur'an, kainatın andalibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor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 والله يعلم ما تثنعون صدق الله العظيم